608. konu, Hz. Ömer'in İslam askerlerini eman verdikleri düşmanları öldürmekten men etmesi, Hz. Ömer kendi tayin ettiği kumandanlarından birisine şu mektubu gönderdi, kulağıma geldiğine göre içinizden bazıları İran askerlerini kovalayıp bir dağda sıkıştırdıklarında onlara Farsça korkmayın, diyor ve kendilerine güvenip de teslim olanları öldürüyorlarmış, Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim bundan sonra kimin böyle bir şey yaptığını duyacak olursam onun boynunu vurduracağım. Hazreti Ömer askerlerine şu mektubu gönderdi. Nefsimi kudret elinde tutan Allah'a yemin ederim ki sizden kim eman verdiğini göstermek için elini göğe kaldırıp sonra da teslim olan düşman askerlerini öldürürse ben de kendisini öldüreceğim.